Muhterem kardeşlerim, bugün sizlere arz edeceğim sohbet, ilmiyle amel etmenin vücubiyeti ve Müslümanlardaki amersizlik sorunu üzerine olacaktır. Başka bir ifade ile ilim ameli gerektirir. ve Müslümanlardaki bu amersizliğin sorunu. Böyle bir mevzuyu sizlere takdim etmemizin sebebi, bugünkü Müslümanların başarısızlığın ve muhafaketsizliğin altında zannedersem, en büyük hastalık veya hastalıklar içinde en büyük sayabileceğimiz hastalık amersizlik hastalığıdır biz amelimizle öğrenmiş olduğumuz bilgileri tatbik etmedeki amelimizle, Müslümanlar olarak, gayrimüslimlere, gerçek manada bakarsak, örnek olamadık. Şayet örnek olabilseydik, bugün Avrupa'daki, yaşayan, Avrupalıların, İslam'a karşı tavrı, tanıması ve İslam'ı kabul etmeleri daha değişik olurdu ve daha değişik bir tablo arz ederdi. Fakat maalesef bu İslam'ın İslam'a yükleyecek bir suç değil. Bu suç Müslümanların hepimizin suçudur. Devamlı söylediğimiz bir şey vardır. İslam Ayrı bir şeydir, Müslümanlar ayrı bir şeydir. Yani İslam ayrı bir vadide, bugünkü Müslümanlar ayrı bir vadide. İslam'ı temsil edecek durumda değillerdir. Daha önceki ümmetler, Allah'ın emirlerine ve göndermiş olduğu, Resullerin emirlerine itaat etmeyen, imtisal etmeyen, yasaklarından iştinab etmeyen kavimleri cezalandırmıştır. Onları kötü akıbetlerle ve neticelerle yeticelendirmiştir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın nazarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmaları hasebiyle onlara ayrı bir nazarı ve bir bakışı vardır. Son ümmet fakat ümmetler arasında en hayırlı bir mevki ihraz etmiş, çıkartılmış olması hasebiyle başkalarına örnek olması hasebiyle onlara merhamet ederek onların işlemiş oldukları hataların ve günahların cezasını ya affetmiş veyahut ahirete tehir etmiştir. Onları dünyada diğer ümmetler gibi zelzele ile veyahut semadan taşlar yağdırarak veya onları sularla gark ederek bu gibi azaplarla Dünyada azap etmede acil etmemiş, birakis onları ahirete zehir etmiştir. Onları ya affedecektir, veya da onlara adaletin icabınca ayrı bir muamele yapacaktır. Azap edecektir veyahut. Muhterem kardeşlerim, işte, Böyle bir hastalığın bugünkü Müslümanlarda bizlerde göze çarpması sebebiyle bu ve buna benzer mözuların sık sık işlenmesi Müslümanları amele harekete teşvik etmek onları gayete getirmek gerekmektedir. Buna binaen böyle bir mözuyu sizlere takdim etmeyi uygun gördüm. İrmle amel etme hususunda bizlerdeki bizlerde iki hastalık göze çarpmaktadır. İki türlü hastalık göze çarpmaktadır. Veyahutta iki türlü sınıf insan oluşturmaktadır. Bunların birincisi Yapmadığı ameli emretme, tebliğ etme veya tavsiyede bulunma. Kendisi amelsiz fakat bildiğini ne yapıyor? Yaşamadığı halde, tatbik etmediği halde başkasına tebliğ ediyor, tavsiye ediyor ve yapmasını söylüyor. Bu birinci hastalık. İkincisi ise... Öğrendiği ilmi tatbik etmeme veya bildiğiyle amel etmeme, yaşamama hastalığıdır. Hayatımızda bunlardan ya birisi ya da ikisi de hakimdir. Yaşantımıza bakarsak bunlardan ya birisi ya da ikisi de bizlerde hakim olmuştur. Ne'udu billah. Bu gibi hastalıklar daha önceki ümmetlerde vuku bulmuş ve cezalarını amellerinin cinslerine göre çekmişler. Hem dünyada ve hem ahirette de cezai bir şekilde muamele görmüşlerdir. Bu yüzdendir ki muhterem kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahibine fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmıştır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyd ibn Erkam, Allah kendisine razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu duaları arasında bize şunu zikret etmekte, Zeyd ibn-i Erkam'in radıyallahu anhü, Birisi, "Birisi, 'Allahumma, inni, ağzımdan bir bilgi gelmekte, fayda vermiyor. Kendimden bir hoşluk gelmekte, fayda vermiyor. Kendimden bir hoşluk gelmekte, fayda vermiyor. Kendimden bir hoşluk gelmekte, fayda vermiyor. Kendimden fayda fayda vermeyen ilimden yani bir hoşluk fayda vermiyor. Kendimden bir ve kabul olunmayan duadan sana sanırım Diye dua etmiştir. Bu Müslüman civayeti. Çünkü bu hal bir Müslüman için bir tenakuzdur. Muhtemem kardeşlerim. Hem ilim öğrenecek ve hem o ilmi ilmiyle, öğrenmiş olduğu ilmiyle amel etmeyecektir. Öğrendiği ilmin manası kalır mı? Bu bir Müslüman için gerçekten bir tenakuzdur. Hele bir de Cenab-ı Hakk'ın maktını ve gadabını celbetmektedir. etmektedir. Ki bir Müslüman için, bir mümin için en büyük felaket ve helaket onun için budur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizleri bu meyanda şöyle ikat etmektedir. Estaizu billah ya ay yha Ladin lima teqlulun ma la tefgalun, kbr maqten gnda an takulu ma la tefgalun. Ay iman edenler, siz yapmadığınız, amel etmediğiniz şeyleri niye söylüyorsunuz? Niye başkaların yapmaları için onu söylüyorsunuz? كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ en اَنْ تَكُونُ مَا لَا Sizin yapmadığınızı insanlara söylemeniz, onların yapmalarını istemeniz var ya, bu Allah katında gerçekten gadap olarak çok büyüdü. Muhterem kardeşlerim, aşıkındaki zikrettiğim hastalığın, yani, tebliğ ettiği veya söylediğini yaşamama, yaşamayan kimsenin akibeti nedir? Bir de onu görelim. Göreceğimiz rivayetlerde, iki sınıf insanın azabı anlatılmaktadır. İki sınıf insanın azabı anlatılmaktadır. Birisi, insanlara dini tebliğ edip avamı olsun, alimi olsun, dini tebliğ edip de insanlara emri i meruf emretme, kötülükten nehyetme amelini yapıp da bunu kendi nefsinde unutan insan, ikincisi de mal bu ümmetin hatifleri. An Üsâmet İbni Zeyd'in radıyallahu anh ennehu semia Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekûl. Bu rivayeti bize Üsâmet İbni Zeyd, Allah kendisine razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken, işitmiş. Yüca'u bir raculi yevmel qiyâmeh. Hayul Qaafin Nahr, kişi Kıyamet günü getirir ve cehenneme atılır. Faten deli ko aktabu ve onun barsakları çıkar. Seyduru bıha, kama yeduru hımar biriha. Barsakları on etrafında öyle nasıl öyle döner ki aynen bir merkebin. Dermenin etrafında döndüğü gibi o bağırsaklar onun etrafında o şekilde döner. Fetjestemyu ahlul Nahr, <nâre> Fetjestemyu ahlul Nahr aleyhi فيقولون يا فلان. Ateş ehl'i cehennem ehl'i onun etrafında toplanırlar. Derler ki ey falan senin haline ne oldu? Senin başına ne geldi? Durum ne haldesin? E lesta kunt ta'muru bil ma'ruf ve tenha munkar? Sen dünyada insanlara iyiliği emreden, onları kötülükten nehyeden birisi değil miydin? Nasıl bu hale düştün? Feyakul o da cevaben der ki: "Kuntu ta'murukum bil ma'ruf ve la atih ve enhaakum ve Ben sizlere dünyadayken iyiliği emrediyordum ama Lakin bunu kendim yapmıyordum, bunu getirmiyordum. Ben sizleri dünyada kötülükten, şerden ediyordum ama kendim bu kötülüğü yapıyordum, bunu işliyordum diye cevap verdi. Bu Bukhar rivayeti. Böyle bir insanın hali, böyle bir sınıf altına mübellih olarak, davetçi olarak, Amel siz her insan girmektedir. Alimi olsun, cahili olsun. Çünkü tebligde teblikten alimi de avamı da meşguldür. Bildiğin kadar kadarıyla. İkinci rivayet. Ve anes بْنِ Malik قال inni سَمِعْتُ nebiyye sallallahu aleyhi ve وَسَلَّمَ yekul Anes bin Malik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş ve diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Radiyallahu an, Allah kendisi razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. usriye leylete bi bi'akvamin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere burada İsra gecesini anlatıyor. İsra ve Mirar Gecesi'ni anlatıyor. Yürütüldüğüm gece öyle bir topluluklardan geçtim ki Tukradu, şef tukradu şefahuhum bimme kâri ve minnâr Dudakları ateşten makazlarla kesilir. Parça parça yapılır. Tukradu şatahum bi makariz min nar kult men ha'ulai ya cibril dedin ki ey cibril bunlar kimlerdir kal hutaba ummetike lzine yekulun ma la yefalun Allahu ekber bizim gibi ve bizler gibi olan hatiplerin kulakları çınlasın Ey Allah Resulü bunlar senin ümmetinin hatipleridir. İnsanlara vaaz-ı da bulunanlardır. İnsanları irşad edenlerdir. Bunlar ki yapmadıklarını, yaşamadıklarını insanlara söylerler ve insanlara tavsiyede bulunurlar. İbn-i Dünya'nın ve Behak'inin ziyadesinde de şu nakil vardır. وَيَقْرَعُونَ كِتَابَ kitab وَلَا ve بِهِ Onlar ki, ümmetin bu hatipleri, Allah'ın kitabını okurlar, fakat onunla amel etmezler buyursunlar. Allahu Ekber. Bu devirde, bu durumda olan hatipler ne kadar çoktur. Muhterem kardeşlerim, aslında bu hastalığın, Esas ana temel sebebi, gerek insanlara dini tebliğ eden avam olsun, alim olsun, gerekse hatipler olsun, bu onlardaki ihlassızlığın ve samimiyetsizliğin bir neticesidir. Eğer gerçekten ihlas ol, ihlaslı olunsaydı, samimi olunsaydı, muhakkak ki önce o ameli kendisi yapacak... Ve kendisi o ameli yapmadan başkasını emretmekten, söylemekten imtina edecekti. Ondan sonra onu yaşayıncaya kadar, kendi nefsinde tatbik edinceye kadar, kendi nefsine onu önce kabul ettirecek ve ondan sonra onu aktaracak. İşte hakiki hatipler, hakiki alimler, hakiki mübelli bunlardır muhterem kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki ümmetlerde vuku bulduğu gibi bu ümmette de bu türlü insanların geleceğini bizlere haber vermiştir. Ve rivayette buna daha bir sınıf eklemiştir. O da Allah'ın emretmediği, emrolmayan şeylerle amel etmek, bu da hevaya uymaktan, bid'at ihdat etmekten gelmektedir. Bu hastalık aynı zamanda cehaletten ileri gelmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette bu sınıftan da bizlere haber vermiştir. Ki bu daha önce bu hastalık Hristiyanlarda yani rahiplerde mevcut olmuş ruhbanlık hastalığı. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de onları şöyle anlatıyor, varah اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّبْ تِغَاءَ رِضْوَانِ <اللّٰه> Bir de onlar ruhbanlığı ihdas ettiler. Yani evlenmeme, bir zaviye çekilme, orada takaşuf denilen, yani kişiyi, bedenini kuvvetlendiren şeylerden kaçınıp, ruhani bir varlık âle gelip de kendini güva, o yolda Allah'a, adama Allah'a varma bir zaviye çekilme, inzivaya çekilme yolu, ruhbanlık yolu. Bir de diyor Cenab-ı Hak bunu ihdas ettiler. Ma كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا اِبْتِغَاءَ رِضْوَانِ Biz onlara bunu halbuki fark kılmamıştık. Ancak Allah'ın rızası olan şeyler müstesna, talep edilen şeyler müstesna, فَمَا رَعَوْهَا hakkı رِعَيَةِهَا Kendilerine bu ihdas ettikleri ruhbanlığı bile hakkıyla getiremediler. Evet. İslam aleminde ve memleketimizde bu türlü ruhbanlığa ve bitatçılığa meyleden, uyan insanlar ne kadar çoktur. Allah hem onları hem de bizler gibi amelsiz insanları ıslah etsin. Şimdi ise asıl mövzumuzla alakalı, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu gibi insanların geleceği üzerindeki rivayeti görelim. An Abdillahi'l-Mes'udin radiyallahu anh An-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال. Allah'ın mes'ud Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere şunu rivayet eder. Ma min nebiyin ba'atahu Allahu fi ummetin qabli illa önce Allah'ın göndermiş olduğu Peygamberin ümmetinde muhakkak ki onu takip eden, onun yolunda giden onun havvarileri ve ashabı, ensarı ve arkadaşları vardır. Her peygamber muhakkak ki ona iman edenler arasında onun arkadaşları ve ensarları bulmuştur. Ya <gülüyor> aluzun bi sünneti ve yaktadun bi amri. O peygamberin sünnetini alırlar ve onun emriyle iktida olunurlar. Aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları ve onun sünnetlerini aldıkları gibi. Daha ondan sonra gelen tabi ve tabi tabi'ler gibi. ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفُ Ondan sonra bu peygamberin sünnetine ve yoluna muhalefet eden muhalefetçiler cemaatler gelir. Ki bu umumidir. Hem önceki ümmetlerde bu kurulmuş ve hem ası Muhammed sallallahu aleyhi ve bu kurulmuştur. Musa aleyhisselam zamanında ona tabi olan Yahudiler bugünkü Yahudiler değildir. Bugünkü Yahudiler onlardan çok farklıdır. Onlara onların yoluna muhalefet etmiş Yahudilerdir. İsa aleyhisselam'a tabi olan hakiki onun yoluna giden havarilerin arkasında tabi olan o günkü Hristiyanlar ile bugünkü Hristiyanlar arasında çok fark vardır. Bugünkü Hristiyanlar bizler İsa Aleyhisselam'ın yardımcılarız diyen Hristiyanlardan çok farklı Hristiyanlardır. Onlara muhalefet eden, tarif edilmiş bir İncil'le veya o Yahudilikte tarif edilmiş bir Tevrat ile onlara muhalefet eden ümmetler ve cemaatlerdir. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asırlarda muhalefet eden cemaatler gelmiş, fırkalar çıkmış, fitneler zuhur etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer rivayetlerinde ve bu rivay ve bu, e, bu, de bu rivayette bu olduğu gibi bunlardan haber vermiştir. Summa innaha taḫlufu min ba'dihim ḫulûf. ḫulûf muhalefet eden cemaat demektir. Şer yolunu tutan cemaat demektir. يَكُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Bakınız bunlar hakkında iki sıfat zikrediliyor. İki hastalık zikrediliyor bu ümmette. يَكُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Yapmadıkları şeyleri insanlara emrediyorlar. Söylüyorlar. Bu birinci taife. Ve يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ İkinci taife ise emrolunmayan şeyleri yapıyorlar. Evet, burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda zikrettiğimiz iki hastalığa daha bir hastalık eklemiştir. يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَا İslam alemine, alemine şöyle bir baktığımızda, Müslümanların yaşantılarına baktığımızda, cemaatlerin yaşantılarına baktığımızda muhakkak ki, bu hastalıkları görürsünüz. Ya ilim sahibi bir cemaattir, fakat amelsiz bir cemaattır. Veya da cahil bir cemaattır, ilim yoktur ama amel sahibi bir cemaattır. Bidat ihdat eden bir cemaattir. Bu iki ışıktan birisidir. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun tehlikesini ümmetteki onların bu tehlikesini sezdiğinden, bildiğinden dolayı bu gibi insanlarla ilmiyle amel eden Müslümanların onlarla mücahede ve mücadele etmesini emretmiştir. Hadisin akabinde demiştir ki فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ mu'min. <مُؤْمِن> Kim ki bunlarla, bu gibi insanlarla Mücadele ederse, mücahede ederse, cihat ederse, muhakkak ki o mü'mindir. Onları ıslah ederse, muhakkak ki o mü'mindir. Buradaki ıslah, cihat üç merhale oluşmaktadır. Birincisi elle, gücü yetmezse ki gelecek. Ve men cahedehum bilisani, kim ki bunlarla, diliyle, Anlatmasıyla, lisanıyla mucayedesse, fuhu müminün o da mümindir. Buna da takat getiremiyorsa, güç getire getiremiyorsa, öyle bir toplumda yaşıyor ki artık dille de söylemiyor. Artık ona bile mecal ve mahal kalmamıştır. Hemen cahedehum bi kalbi ki öyle bir zaman gelecek ve öyle bir zamanda yaşıyoruz. Hemen cahedehum bi kalbihi fuhu mümin. Kim ki kalbiyle mücahede ise, kalbiyle mücahede etmek nasıl olur muhterem kardeşlerim? O münkerata karşı, o şenata karşı, o amelsizliğe karşı, o masiyete karşı veyahut o cehalete, o bid'ata karşı en azından kalbiyle buzetmesini etmesi, buz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir cihat saymıştır. Evet, biz maalesef bugün bunu bile yapamıyoruz. Bu cihadı bile yapamıyoruz. Çok defa amelsizliğe düşer olan kişileri gördüğümüz halde, masiyette in, tanıdığımız insanları gördüğümüz halde, masiyetini terk edinceye kadar, amelsizliği bırakıncaya kadar onlara cüz'i bir, bir beraatta bulunmuyoruz. Teberrih etmiyoruz onlardan kendimizi. Selamımızı kesmiyoruz. Konuşmamayı kesmiyoruz. Sanki onların hareketinden, sanki onların hallerinden razımış gibi bir durumumuz, bir halimiz vardır. İkrar eder bir durumumuz vardır. Şehir biz en azından kalbimizle bir buz izhar etseydik, <gülüyor> müsaade etmeseydik bu fiillere, belki o utanacak, ondan hicap edecek. Belki onun dönüşüne, Hatasını anlamasına, Allah Allah huzurunda veya Allah karşısında ne gibi bir günah irtikap ettiğinin azametini, büyüklüğünü anlayacak ve bundan dönecektir. Ve arkadaşına o günahını terk edip, artık ben bundan tövbe ettim, günah ettim, sen benim kardeşimsin diyece gelecek sanılacaktır. Biz böyle yapmadık. Biz yüz verdik. İki yüzlü olduk. Onların yüzüne güldük, arkalarından konuştuk. Onlara hakiki bir yar, hakiki bir nasihat eden olamadık. Bu hepimiz için geçerlidir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, durum ne kadar tehlikeyi biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iman olarak en son tanıdığı noktayı siz görüyor musunuz burada? En son bunun Bunun ne, ne derece bir imana sahip olduğunu düşüncesini ben sizlere bırakıyorum. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْا۪يمَانِ حَبَّةُ حَرْضَلِ Bunun verasında gerisinde hardal tanesi kadar iman yok. Bitmiştir her şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Tebuk seferinden geri kalan Kâb-ı Malik Hilal bin i Umeyye Muratül Rabi, onlar hakkında tövbe ininceye kadar ki bir özürleri yoktu. Böyle bir günahı irtikab ettikleri için 50 gün onlarla konuşmadı, onlara selam vermedi. Ne kendisi ve ne de ashabı. Çınsın biliyor musunuz? Onlardaki imanı düşünü görebiliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin basit bir emrini veya bir neyhini bir arkadaşına söyleyen bir sahabe, tatip etmediğinden dolayı artık ben seninle bugünden sonra konuşmam diyen sahabe biz ne zaman olacağız? Bugün etrafımızda amelsizlik problemi vardır, sorunu vardır. Gerek umum Müslümanlarda olsun, gerekse cemaatimizin içinde olsun. Biz bunlara göz yumuyoruz. Bunlara göz yummak veya bunlara karşısına gülüp de arkalarından korku konuşmak hal çaresi değildir muhterem kardeşler. Bu hal çaresi değildir. Böyle yaptığımız zaman maalesef biz bu hastalığın büyümesine, daha fazla yayılmasına meydan vermiş oluyoruz. Çünkü bir rıza durumu vardır. Fakat biz onun menfaati ve maslahatı, onu kurtarma maksadıyla, onun cürmünün hatasının Allah huzurunda, Allah katma ne kadar büyük olduğunu, kendisine, kendisine buz ifademizle, selamı kesmek ifademizle, ta onu terk edinceye kadar böyle olacağımızı bildirmemiz şekliyle olsaydı, bu hastalık bu kadar büyümeyecekti. Bu amelistik hastalığı, bu kadar büyümeyecekti. Belki kısa bir zamanda bu kaybolup gidecekti. Cemaat ıslah olacaktı Fakat biz bu yolu tutmadık. İşte bu mözüde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ayrıldığımızdan dolayı başımızda bu gibi musibetler, felaketler ve helaketler geliyor ve bundan şikayetçi oluyoruz. Fakat bundan kurtulamıyoruz. Sadece bunu dille söylemekten başka bir şey yapmıyoruz. Böylelikle muhterem kardeşlerin ilmiyle amel hususunda ki kalbi hastalıklar üçe çıkmaktadır. Yani bu hadis-i şerif ve daha önceki okuduğum ayet kelimeler olsun, rivayetler olsun. Amel, ilimle amel etme hususundaki hastalıklar, kalpten gelen bu manevi hastalık üçe çıkmaktadır. Birincisi yapmadığı ameli tebliğ etme veya emretme veya tavsiye etmek ve söylemek. Kendisi ameli işlemiyor, tatbik etmiyor. Fakat kardeşine tebliğ ediyor, söylüyor, emrediyor, yapmasını tavsiye ediyor, kendisini tutuyor. Bu birinci hastalık. İkincisi ise emrolunmayan, emrolunmayan yapmak, bidat ihdas etmek hastalığı. Ki bu da alem-i İslam'da dediğim gibi veya memleketimizde haseten, buna meyleden, bu durumda olan ne kadar insanlardır. Üçüncüsü ise bildiğini yaşamama, ilmiyle amel etmemek. Üç hastalık. Bu üç hastalıkta ilmiyle ilim amel gerektirir. Evet, ilmiyle amel etme hususundaki hastalıklardır. Tabiatıyla bu hastalıklar karşımıza üç sınıf insanı çıkarmaktadır. Üç sınıf insanı doğurmaktadır. Birincisi amelsiz davetçi ve tebliğçi. İkincisi bidatçı bir amil, abid. Üçüncüsü de amelsiz alim. Üç sınıf insan çıkarmaktadır karşımıza. Ben sizlere daha fazla bizim sorunumuz birinci ve üçüncü hastalık veya olduğu için bizim müşkilatımız, yani amersizlik, <gülüyor> gerek davetçi ve tebrikçi olan avam olsun veyahut e, diğer tabak olsun veyahut ilmiyle amel etmeyen bir alim, amersizlik sorunu üzerine durmak istiyorum. Ki bu da maalesef bunun sebebini araştırırsak, bu amelsizliğin sebebini, asıl iç yüzünü araştırırsak, bu ihlâssızlıktan, maalesef, samiyetsizlikten ve dünyayı sevmekten, onu ahirete tercih etmemizden ileri gelmektedir. Çünkü muhterem kardeşlerim, hayırlı amellerle meşgul olmayan, ahiret için hazırlanmayan bir Müslüman, bir Müslümanı muhakkak ki Allah şerle meşgul edecek. Yani, artık o haliyle o dünya ehlinden olacaktır. Ahiret ehlinden olmaktan bu şekilde Çıkmış olacak. Cenab-ı Hak cümlemizi böyle olmaktan masum ve muhafaza buyursun. Amelsizlik iki türlüdür. Allah'ın emirlerini O'nun Resulünün emirlerini imtisal etmede tatbik etmeyi terk etmek, imtisal terk etmek bu amelsizin birinci kısmı. İkinci kısmı ise daha tehlikeli. O da Allah'ın ve veyahut onun resulünün yasakladığı neyeti haramlardan veyahut şüphelerden şeylerden terk etmeyi yani iştirak etmeyi bırakıp da yani bu nehi terk etmek, bu nehi bırakmak, aksini yapmak bu da amessizlik. Yani emir, e, nehi yerine getirmediği için, nehir amel edilmediği için amelsizlik sayılmıştır. Onu yerine o, o, o onu yerine kötü bir amel yerleşmiştir. Yani hayırlı olan amel kalkmış, biz buna amessizlik diyoruz. Yerine mahsiyet, günah fıstık yer almıştır. Bu da amessizlik sayılmıştır. Evet, biz bunu tek kelimeyle amersizlik sorunu diyoruz. Müslümanlardaki amersizlik sorunu. Gerek birinci kısmı olsun ve gerekçe ikinci kısmı olsun. İnşallah-u Teala bir dahaki dersimizde sizlere bu Müslümanlardaki amersizlik sorunu üzerine gerek nefsime gerek sizlere Nasihat babından, ilmi ile amel etmenin vucubiyeti ve onu takip eden müzlar üzerine, ondan sonra bunun çözümü ve hangi konularda bizde bir amersizlik yer almıştır ve bu amersizlik bizlere ne gibi zararlar getirmiştir, bunun çareleri, çözümü üzerine sorunlar üzerine inşallah sohbet yapacağız bugünlük sizlere bugün bu kadarlıkla iftihar edin inşallah. Dinezisini Allah sizden razı olsun. Bu e, dersle ilgili sorularınız var mı? Buraya kadar. Yani bu bölüme kadar. Şimdi Elila, annar mu mukeran. Elila. Feloher bide. Elila. Sonra bide. Tebirisan. tabii Evet. Şimdi bu Hadiste hadise baktığımız zaman kişilerdeki iman gücüne göre bir tertip sıralama vardır. Yani kim ki bir mülker görürse ki bu Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem burada bir e, İslam cemaatinde veya Müslümanların yaşadığı toplumu kastetmiştir. Kim ki bir mülker görürse bunu eliyle değiştirsin. İslam'ın yaşadığı devirlerde, hakim olduğu devirlerde bu vazifeyi İslam'ın tayin ettiği emr-i bi-ma'ruf dediğimiz heyeti bunu tatbik etmiştir. <gülüyor> bu kurum tatbik etmiştir bunu. <gülüyor> Geri kalan kısmı yani onlar bulunmazsa orada tabii ki karşıdakini bunu önleme insanda mecar olmayabilir, güç olmayabilir. Ne yapacak? Bunu dille tebliğ edecektir. Öyle bir döneme gelirse artık dille de bunu yapamazsa en son iş kalple buza. Hani bu kalmıştır. Buz etmeye kalmıştır. Fakat öyle bazı durumlar olur ki ki ee, zamanımız diyelim bir İslam devleti hakim değil, bir İslam devleti hakim değil. Bu elle nünkeri hani takir etme meselesinin hani görevi ona ait olduğundan dolayı e bugün böyle bir sistem olmadığından dolayı memleketimiz olsun yaşadığımız yerde olsun. Müslüman bazen öyle durumla karşılaşır ki yani o yerde hani orada Müslüman işte ferdi olarak yani peygamberimiz ile kişiye iman gücüne göre bir mesuliyet bırakmıştır. İslam deyeti olmadığı an. yani ilk eliyle tahhir konusunda ve diğerleri. Ne yapmıştır böyle bir durumda? ferdi bir yükümlü getirmiştir. Kalkıp o münker yani İslam'ın e, tatbikin olmadığı yerlerde, bunu elle yapması imkanı varsa, eline geliyorsa, tut ki mesela öyle bir şey işleniyor ki, bir cürüm, bir tecavüz var. Müslüman bir kadına veya, veya Müslüman bir kardeşe. Sen kalkıp e, adam girişmiş, Müslüman ezzet ediyor, dövüyor, işler yapıyor. Mesela e, sen kalkıp hala orada onu eline defne çeksin. Yoksa kalkıp anlatmaya mı kalkacaksın? Adam ağzını burnunu götürüyor. Öyle yerde ne yapacaksın? Mesela bir misal yani. Elle gerekiyor mülkeri tavir. Orada sen kalkıp da e, bir idareci, bir, bir heyetin gelip de onu iş de hani beklemesin. Çünkü bir İslam idare zaten yok. Mesela. Öyle yer gelir ki orada dille yapmak gerekiyor. Değil mi? Adam mesela kalkıp bir mülker işliyor. Diyelim adam içki içiyor. veya kalkıp kağıt oynuyor. Veya kalkıp da yani müstercen bir şey seyrediyor. Kalkıp öyle yerde mesela Allah'a lehmet maslahat icabı senin onun yanlarına oturup ona anlatman kalkıp birden böyle siz ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz hemen anları kağıtlara yırtmak ondan sonra bir tane kondurmak ondan sonra onu kapatmak, şunu yapmak. Yani bunu yapmaktan orada maslahat icabı bu daha hayırlıdır. Kalkıp mesela ilk etapta anlatma falan şeyde. Bu burada yeri budur. He. Zaman zeminine göre hareketme gerekir. İlim ehli böyle diyor. Ondan sonra e, en son noktaya gelelim. Ama öyle yerlerde olur ki mesela kalkıp ikisini de müsait bir zemin bulamazsın. Artık orada en insana e, buz kalıyor. Nasıl Mesela sokaklarda geziyorsun. Bir sürü her tarafta mükerahat var. Adım atsın yerde mükerahat var. E kalkıp sen bütün her, her tarafı ne anlatabilirsin? Veyahut ne dilinden anlarsın? Veyahut ne bunu başarabilirsin? Ne dille bir şey yapamazsın? İşte o gibi yerlerde ne yapacaksın? Artık orada, oradan geçtiğin yerlerde illa kalple buz etmen gerekiyor. O gibi yerlerde nefret ile geçmen gerekiyor. Fuz ettiğini belirtmen gerekiyor. Gerek Müslüman topluluklarda, gerek gayri Müslüman topluluklarda aynı şey dur durmalı olman gerekiyor. Yani ondan senin yani rahatsız olduğunu, ikra et, ettiğini, anlayacak o. hissedecek onu karşıdaki. Evet, razı olmadığını anlayacaktır. Hani yerine göre yapılır. Ama bir İslam devleti olduğu an, İslam devleti ilk tertibi takvimesi gerekir. İlk etapta ne? Tahir elle. İslam devleti bunu yapmadan mecburdur. Çünkü bütün toplumda o İslam devleti, rahiyetle mesuldur. Bir mülkeri gördüğü an el edileştirecektir. Çünkü o topluma hücret ikam edilmiştir. O toplum bir yolun günah olduğunu bilerek yapıyor. Orada el gerekir. Yani müdahale edecektir. Devlet. Evet. Soru? İşte daha ziyade bu, bu mahiyette benim aklıma şu geldi bu hastalık içerisinde el ile, zin ile derken Hı bunların yani hadisi umumi manada mütalaa edip karşımıza gelen hadiselere göre hangisiyle mukabele yapılması gerekiyor ona göre hareket etmek fakat ecir yönüyle acaba bu elle, evet. elle e, kalple ecir evet. yönüyle bir sıralamaya tırlam tabi sunmuş? olamaz mı yani el evet. Elle müdahale ee, edirin en fazlasını, en azından evet. gerekten bir de daha sonra katil evet. daha sonra bu şekilde bu istek edici olmaz. Şimdi okuduğumuz rivayette, az önce okundu rivayette <gülüyor> e, mesela sonuna baktığınız zaman iki rivayette de birisinde bunun arasında e, tanesi kadar iman yoktur, diğerinde de bu imanın en son hani, zaf olan noktasıdır. Bunu imanla alakası var. Arakası yok demek değildir. Lakin burada kişinin o e, tahhir yaparken yani elle yapacağı yerde dille yapması onun iman daha aşağı mertebede olduğunu gösterir. Öyle yerde. Dille, elle yapması icap eden yerde. Dille yaparsa onun dille yapması imanın demek ki elle yapacak kadar bir sürü varmadığını gösterir. Ama öyle bazı durumlar olur ki Kişi bunu elle yapmaya çok müsait. İman da müsait yapacak bunu. Ama diyoruz dur kardeşim yapma ya. Sen biliyoruz biz sen bunu yapacaksın. Ama burası bunun yeri değil. Burada başka bir türlü muamele gerekiyor. Öyle yerde bu kişinin yani imanın artık elle tahire varmamış manasına gelmez yani. Orada öyle icabet için öyle hareket etmek gerekir. Yani gerekme dolayı o şekilde yapılmıştır. Evet. Başka soru var mı bununla ilgili? Bir kişi e, hata işleyince onu ilk önce, yani bizim onu neyde bilmezimiz için biz hata hata bulmamız mı gerekir gibi öyle bir konu oldu diyorlar aslında. Nede bulmamız gerekir mi? Yani bir kişi bir hata işlerken ha. bunu yapmak için evet. belki o hatayı kendimiz de işlemiş oluyor. Anlaşıldı. Yani şimdi biz yaptığınız için onu bırakıp yap, yapsın mı yani? Evet. Şimdi... Güzel bir soru. Soru çok güzel. Şimdi arkadaşlar, bu mesele iki türlü etmemiz lazım. Amelsiz bir insanı ele aldığımız zaman, birinci kısmını arz ediyorum. Yani Allah'ın emirlerinde, peygamberin emirlerinde veyahut yani, tavsiyelerinde bunları terk eden bir insan... Halkı bir Müslümana diyemez ki, arkadaş sen bunu yap. Çünkü kendisi tatbik etmiyor. Burası anlaşıl değil mi? <gülüyor> Lakin, diğer işin diğer tarafını düşünürsek, yani ikinci kısım amelsizliğin, o da masiyet bölümü. Bir masiyet münkerat gördük. Orada icabında sen de bazen o vuku bulur, tövbe edersin, şu olur olabilir. Ama orada susamazsın. Orada durum daha değişik. Orada tahir mülkeli tahir gerekir. Yani orada durum farklı. Niye? Çünkü orada mükere mükere susmak caiz değildir. Hadiste geliyor ya mesela, e, hadiste diyorum affan. Eee usulü kaide geliyor ya. Mesela tehirü beyan an vaktil hacelay ecuz. Yani bir şey beyan edilmesi anında onu tehir etmek vaktinden tehir etmek caiz değildir. Bir müker gördüm mesela onu artık duruma göre ya elle ya dille değiştirmeye ya da de kabile buz etme gerekiyor. Ha orada demesin ki arkadaş ben şimdi bunu yaptığını ben de yapıyorum. O yüzden kalkıp ben bu adama bir şey demeyeceğim, buz etmeyeceğim, bu olmaz. Bu tenakuzdur, bu olmaz bu. Lakin e, kişinin ferdi hayatında İslamını yaşarken farzlarda, sünnetlerde gerek Allah'ın emri gerek teklif sünneti ne olsun, yapmadığın kendin bir şeyi başkasına tavsiye edemezsin. Yani etmen doğru değil bu Allah'ın gadabını celbediyor. Atabildim mi? Evet, evet. Ya şimdi... Çünkü sen tatbik etmiyorsun bunu. Tamam mı? Tatbik etmeyince, kalkıp zaten senin bunu söylediğin an, hani daha önceki bunda görmüştük inşallah yine göreceğiz, zaten Allah senin sözlerine, onun kalbine bir tesir icra etmez. Niye? Çünkü sen baştan tatbik etmiyorsun. Önce kendini nefsine tatbik et, örnek kon, ondan sonra onu ona söyle. Zaten onu, yani sen söylediğin an, o senin yaptığını, yani yapı yapmadığını farkında olabilir olmayabilir. Farkındaysa sen de yapmamışsan ona söylemişsen bu defa sana muazzam ipuçları bulabilir. Arkadaş sen yapmadığın şey bana niye söylüyorsun? Bir. İkincisi önce kendini yap sonra gel. Önce bana örnek ol sonra gel. Yani gibi laflar olabilir. Gelebilir ki bu yani duyduğumuz şeyler yani. ve niye yapmadığını bana söylüyorsun. Değil mi? Önce kendini nefsine tatbik et. Yani bu yönden söylemek abes oluyor. Çünkü insan kendi arkadaş, kendi yapmadığın bir şeyi Niye başkalarına e, yani emrediyorsun? Anlatabilir Ama yalnız şu durumda olabilir. Mesela öyle bazı durumlar olur ki kişi onu yapmaktan mazurdur. Yani yapmamaktan mazurdur. Öyle Allah'ın bir e, emri olsun veya peygamberin müsünneti veya peygamberin emri olsun. O konuda o kişi mazurdur. Yene getiremiyor, gücü yoktur. mesela Gücü yoktur. Ama başka Müslümanları tavsiye edebilir. Diğer Müslümanlar onu kınamak niye? Biliyor ki bu adam o konudan mahsurdur. Ama bize hayır için, bizim aklımızda hayır tasih yani hayır istediği için tavsiye ediyor bize. Ona diğerleri diyemez ki sen bunu niye yapmıyorsun? Çünkü o durumunu biliyorlar. O konudan mahsurdur. Anlaşıldı değil mi? Ama masiyet konularında durum böyle değildir. Masiyeti tahir gerekir. Ya dille ya e, ya elle ya dille ya da ya da bu zilen. O an kendisi masiyetiyse, aynı masiyeti kendisi işler halinde. Başkasında da yine aynı manzeti gördü. Ee, ona etti ettiği zaman. Arkadaşlık yapalım. Mücerver. Şimdi bakalım şimdi anladım dediğin. Tahlil ettiği zaman bu sefer e, yine hayır işlerde tahlilde bağlına e, tahlil ettiğin kendisini kendisi işlemeyen duruma düş, düşmüyorum. Yapmayan duruma düşmüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela kişi Diyelim gizli bir günah işliyor. Anlatabildim mi? Mesela gizli bir günah. Bunu kimse bilmiyor. Ee, şimdi bunu kalkıp bir Müslüman kardeşini görüyor. O da aynı hatada vuku bulmuş. Bu bunlar rahatsız oluyor. İstemiyor bunu yapmak. Fakat bazen neftine uyuyor. Yani havf-reca arasında bir durumu var. Yani bazen artış, bazen iniş. Duruma göre şey durum oluyor. Şimdi kalkıp kal, e, Müslüman kardeşinin yani aynen onun da yani onda da bu hatayı görünce ne yapıyor? Bunun yapmamasını ona söylüyor. Dille. Veyahut o an mesela mani oluyor. Şimdi burada e, hadiste gelen Ha, farklı hadiste gelen mervanin ku mu karan ikizden kim bir müker görürse ayırmamış onun bırakmış Peygamberimiz. bahsed böyle bir durumda mesela orada senden başkası da yok onu gördüm işte orada ma olman gerekiyor evet Tabii, bu durumda ha. evet yani kişinin işlemiş olduğu o hata evet. kendisiyle Allah'ın altında olduğu için o zaman durum değişiyor. Evet, için, tabii. E, ve çevreden de bilinmediği için evet. yani tebliğe, nasihati veya tabii. E, mülkere karşı durması tesirli olabilir ama adam mesela kendisiyle yaşıyor. Tabii o gibi durumlarda yani Sursuz tabii mükeri anlıyor, mükeri zahir olan konularda, evet. müker zahir olan evet. konularda. Adamda mesela bir müker var zahir. Evet bir yaşa kadar mesela evet. aynı yani, oluyor. Kalkıp e, kalkıp mesela kalkıp o, o zaman destek arkadaş. Sen bunu bırak istemez karşıda gidecek ki arkadaş. Önce bu münkeri sen bırak sen bırak sonra ben bırakayım diyecek. İşte bu aynen şairin dediği gibi yani la he an münkerin o entefailu yani bir münkerden sen yaptığın halde onu onleyetmeye kalkışma yani mesela işi şey, meşhur şairin bir sözü var yani bu baba girer yani o zaman. Mülteri ne evet. sen. <gülüyor> Sensin yani. Bilsin ben. Evet. Güzel bir soru hakikaten. Yani bu yani günlük olarak Müslümanların başına gelen şeylerden bir tanesi. Tamam bitti değil mi?